Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.